Günaydın. Hep hocam Gourmet Pizzanın sorduğu modern sabahlarda buluşalım. hoş geldiniz bulduk. Siz hoş geldiniz Ege Bey. Çok teşekkürler. Yahun ne kadar şanslıyım. Bir gün birinizle, bir gün başka birinizle yapıyorum programı. Vallahi yani çok şanslıyım yani. Oktay şanslı mısın? Ben de dün konuştuktan sonra ben yarın sabah gelemeyeceğim tetkikler yüzünden dedikten sonra Evet. Oturdum böyle mutfakta bir kenara... Yani bu programın enayisi Oktay mı? Bir gün efendim ben gelmeyeceğim. Öbürü ben gelmeyeceğim. Oktay eşek çünkü. Oktay her sabah gelmek zorunda. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun bu? Ben bunu düşünmekten sinir oldum ya. Yani bir önceki gün ve bugün. İki gündür bu olayı yaşıyoruz. Ve iki gün boyunca... Hatta iki gün bile olmadı. Bir buçuk gün falan oldu yani. Ee, hiç aklıma gelmedi hiç ya. Hiç gelmedi. Bu da, bu da resmen... Senin saflığın... Evet... Bu da, bu da resmen senin sorduğun soruya evet bu programın enayisi Oktay. Hayır şimdi böyle insanın şeyi var ne derler birinin bir zayıflığını yakaladığı zaman üstüne gitme gibi pis bir huyu var. İnsan dediğim. Bende mi? de böyle Fahir'de de böyle. Herkeste olan bir özellik. Herkes de var ama bazısı bunu dizginliyor. Efendim ama bizde demek ki öyle bir şey yok. Oktay'ın bu zayıflığı Oktay'ın bu saflığı Biz bunu nasıl sömürürüz Biz bu adamın saflığından Herkesi kendisi gibi bilmesinden Mükemmelliyetçiliğinden Nasıl faydalanırız Ben sana bir şey söyleyeyim mi Heh. Bu resmen Yani bir buçuk gündür Benim aklıma gelmedi Ama dün Üç dört kişi bunu söyledi Ben dedim ki Yok abi olur mu öyle Ne alakası var falan dedim Şu anda taşlar yerine oturdu Niye sen Yok abi olur mu öyle diyorsun Biliyor musun Niye Çünkü herkesi kendin gibi biliyorsun Yani işte bu o üç dört kişiden niye üç ya da dört yani bilmiyor muyum kaç kişi söylediğini Aslında üç kişi ama dördüncü kişi bunu dedi Sen herkesi kendin gibi biliyorsun dedi bir konuşmanın içindeydi Ondan ben üç ya da dört diyorum çünkü O da demek onu tartışıyorum yani o dedi mi demedi mi acaba yani ya konumda bu... vardı ama Sen yarın gelme programa Aynı şeyi söylediler Sen yarın programa gelme Kalk sabah gene sabahtan kalk Koy kahveni aç gazeteni İnternetten bak bir şeyler YouTube, açayım. YouTube'dan videonu aç Ondan sonra Radyo açayım Radyonu aç Twitter'ını aç Çünkü herkes radyosunu açmıyor mu? Herkes radyosunu Ben, ben hariç <gülüyor> Ne kim? Herkesi yine kendin gibi düşünüyorum bak Herkes <gülüyor> radyosunu açıyor Ben de yarın o zaman radyoya gelmeyeyim ee, i̇şte Radyomu tamam. açayım Yani valla hakkındır Oktan 10 sene gelmezsen hakkındır Kimse de ağzını açıp bir şey diyemez Bir Al. şey diyene ne dedir Sen şöyle dersin Pardon da dersin o programın enayisi ben miyim kardeşimler? Onu dün zaten işte ağzını açıp söyleyenlere ben şey dedim. O programın durumu ayrı, bu programın durumu ayrı dedim. Hepsi birlikte ikna olup gittiler ama şimdi yani e, gece boyunca ben bunu da düşünmüştüm. Sen söyleyince şey oldu abi. Netleşti. Şu netleşti. Şu anda netleşti. E, netleşen başka şeyler de var. Nedir mesela? E, i̇stersen onlara da böyle hızlı hızlı bakalım. Mecliste yargı paketi ne oldu? Kabul edildi. Kıllanma şeyi var değil mi artık? Tabii, makul e, şüphe dediğin kıllanma. Makul şüphe. Eğer senden kuvvetli şüphe şartı vardı bundan önce. Somut evet. delil ve kuvvetli şüphe vardı arama e, kararları için. Şimdi artık bundan sonra e, ne oluyor? Makul şüpheye sen geçti. Kıllandığın bir tip sen. Şundan hallanıyorum. Hareketlerinle, duruşunda eşya, konut, iş yeri ve ona ait diğer yerler. Araba mesela. Araba. Yazılmamış. Arsa. Ee, şüphelinin veya sanın üstü ne olacak? Yakalanabilecek veya buralar aranabilecek. Ee, ondan sonra bakayım başka ne var? Ee, teşebbüs Cumhurbaşkanı'nda suikast, cebir ve şiddet kullanarak meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan ve anayasal düzene karşı suçları korumak suçları işlemek için anlaşmak suçlarından da mal varlığına el koyma yolu açılmış. Ondan sonra e, hakimlerin e, 4000 hakim adayı alınmasına ilişkin önerge ve pakette yer alıyor. E, gibi gibi. Bunlar, bunlar geçti. Bunlar paralelle mücadele her şey, değil mi? Öyle geçiyor. Ben en son bir tartışma programı izlerken şey diyordum. Hakim sayısını arttıralım ki seyrensin falan gibi bir şeyler vardı. <gülüyor> ha, var olan yapımı. <gülüyor> Böyle güzel e, gidişat var ülkemizin. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. 38'den 46'ya çıkarılıyor mesela Yargıtay'daki daire sayısı. Geçen gün bir televizyonda bunun tartışması vardı. Hukukçular falan diye. biraz kamuoyu tartışmasına gel. Yargıtay'da bu var falan. Ben de bir ya ne anlatıyorlar? Biz şey mi diyeceğiz 38? Aslında 38'de fazla ile 32 olması lazım falan diyecek durumumuz yok ki. <gülüyor> var mı şey kaçtır idari kaçtır yani? Neydi bu 38 42. neyin sayısı? 42 yargıtay işte daire sayısı. Daire sayısı. O 46'ya yüksek. Benim ideal sayım 42'dir 42, her zaman. 42 45 de olabilir mi? Hem ilkokul numaram hem de hayatın anlamı bir şekilde 42'ye bağlanıyormuş zamanında. Kusuru yuvarlak olsun. Yok abi 40 olmaz. E sen... Çünkü böyle tartışıldığını tahmin ediyorum. E biraz kamuoyu tartışsın. Sonuçta Kamuoyu ne tartışır? Kamuoyu başka bir şey tartışsın ya böyle şey bu tartışılır mı? Kamuoyunda nasıl tartışılacak? Sen alışmadın bu fikre? Sen yeni mi geldin ya? Uzaydan mı geldin Türkiye'ye? Neyi her yadırıyorsun şey, yani? Her şey tartışılsın da bunlar çok teknik değil mi ya? Kamuoyu bu konuyu biraz 40, tartışsın. 40 50 Bu 40, konuyu 40, derken, kaç daire olacağı değil. Ege'nin bu tepkisi konusunda evet. bir tartışma yapsın kamuoyu. Dur bakalım. Biraz televizyonlarda falan biraz konuşulsun bu konu. Ee, onun dışında e, bedelli askerlik biliyorsun. Hı hı. Çıktı. E, 18 bin lira ve 28 yaş sınırı getirildi ve herkes bir panik paniğe kapıldı dün. Çünkü işte kaç doğumlar 87'ler gidecek mi? Yok efendim 87'ler gidemeyecek. 88'ler. 87'ler gidiyor. Gidiyor. 87'liler gidiyor. 88'lerde 88 de hiç üzülmesinler, yıkılmasınlar. Çünkü öyle yıkılan 88'li kardeşlerimiz var. Biraz oyalanacaklar. Birazcık... Bir dahakine belki daha indirimli diye. Tabii 2 sene 3 sene sonra daha indirimli diye şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. 2-3 e, sene, sene sonra daha ucuzu Çünkü bunlar 2011'deki 30 bin liraydı biliyorsun. Doğru. Oradaki aradaki 18 bin lirayı almak isteyen bir grup e, bedelli askerlik, askerliğini o şekilde yapmış. Arkadaşlarımız da var. Onu da gördük dün. Nasıl alacaklar? Alabilirler mi? Başı zarar diyelim efendim diyerek yanımızdan ayrıldılar. Bakalım ne olacak? E, bedelli ile ilgili. Daha çıkmadı ama değil mi? söylenti herhalde bir kısa bir zamanda uygulamasını yaparlar. Son dakikada ne olacağını bilmeden işte düzgün düzgün işini yapıp da hangi aralıkta var mıydı şey? CELP dönemi, dönemi mi? CELP dönemi. Yok son, hazır. Sonrası için canım o şey artık. Ha, onlardan bazılarının şeyi şu anda da. Belli oluyor şu anda da. Belli oluyor ya. Ha, iyi, tamam. Çünkü Abi. ben şeyi hatırlıyorum. Bu 99 depremi zamanında şey konuşuluyordu o zaman uzun zamandan sonra bir bedelli çıkmıştı. He. Şarkıcı Ege'nin başına gelenler diye bütün Türkiye'nin konuştuğu bir hadise vardı. Neydi o ya? Hiç hatırlamıyorum ben şarkıcı Ege'nin başına gelenleri. Tüm sevdiklerime hoşçakalın diyorum. 7 ay sonra görüşmek üzere diye bir şey vardı onun. Tamam bedası. Hemen o bedanın üstüne de bedelli açıklaması geldikten sonra Ege'nin tüm sevdiklerine hoşçakalın <gülüyor> diye vardı. Ha bedelliye mi gitti yani, sonra? Yok yakalayamadım. Hıh. <gülüyor> git ertesi gün mü çıktı? Öyle bir şeyler oldu falan. O duruma düşenler var mıdır bilmiyorum. Ya şey olmuş. Bak şu anda kaç sene önceki olay için şu anda bir yıprandığı. biz hala ya. genin o durumuna üzülüyoruz yani. Yeni Türkiye elden mi gidiyor? Aa. aa. Ya aa, yes yeni Türkiye. Yani ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Eee Dün Başbakan Davutoğlu'nu ziyaret eden ekipler vardı. Bunlardan bir tanesi de Almanya'nın Bremen kentinde yapılan 22. Dünya Karate Şampiyonası'nı 117 ülke arasında 4. sırada tamamlayan Büyükler Milli Takımı. Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişler dün. 117 ülkenin 114'ünü dövdü bu adam yani. Evet özellikle bir kadın. Aa süper. Eee? Tuğba Yenen Yakan. Tebrik ediyoruz kendisini. E tabii ki antrenörleri falan filan hep beraber Ahmet Davutoğlu'nu e, ziyaret etmişler ve o e, şeyde m, grup toplantısının ardından e, o kürsüye çıkılmış ve Ahmet Davutoğlu'nda karate elbisesi giydirilmiş. A başladı mı? O başladı. <gülüyor> Başladı. Ay, şu anda ilk defa Başbakanlıktan tad aldım demiş Davutoğlu. Ha, vallahi şöyle bir fotoğraf var ben görüyorum. Takım elbisenin üstüne kayıt. Takım şey kareli kıyafet dediğin gibi ve siyah kuşak. İyi vallahi. Yani e, yani da... başladı desem başladı olmaz. Siyah kuşakla başlanmaz. Hayır şey başladı mı dediğim gerçekten başbakanlığa çünkü benim bildiğim Başbakanlığın bir kuzu. En önemli göstergesi tipten tipe bin bir suratlık. En azından bir kuzu tutması lazım yani. Kuzu tutar Kıyafet efendim. Kıyafet değişmese bile. Yabancı ülkeye gider oranın şapkasını giyer, evet. efendim, ne bileyim kıyafetini giyer. Ben Davutoğlu'nun ilk fotoğrafı. Evet ilk fotoğrafı. İşte i̇lk fotoğrafı. ben de ondan yeni Türkiye ye elden mi gidiyor diye şey yaptım. Yani şöyle desinler. Alışkın mı şeyler. Artık e, Davutoğlu başbakan mı yoksa e, gölge adam mı falan filan tartışmaları bitsin. Artık kılıktan kılığa girmeye başladığına göre masaya yumruğunu vurdu. kostümlere getirin bakalım diye. Ve de havalı bir şeyle başladı. Karite kıyafeti. Tabii karite kıyafeti havalı bir şeyle başladı. Hayırlı Öyle. olsun yeni Türkiye'mize. Yeni Türkiye. Yeni yeni Türkiye. Bu arada Cumhurbaşkanı Sarayı'nın müteahhiti Erman Ilıcak da konuştu. Bir onu da verelim ondan sonra reklama Tabii. uçacağız galiba. <gülüyor> ee, tamamını 2015'te bitirmeyi planlıyoruz demiş Erman Ilıcak. Ama demiş inanın konuşulduğu gibi demiş bin odalı değil demiş. Kaç odası olduğunu bilmiyorum demiş. Müteahhit bu ne yapan kişiydi müteahhit? <gülüyor> Civarında sigara içen kişi mi? O iş makineleri mı seyretmiş senelerden? Çok güzel çalışıyor. Bak bak bak bak. <gülüyor> ben aynen okuyayım da bak. Saray inanın bin odalı değil. Zaten inanın hakikaten valla falan gibi şeyler giriyorsa... Ben bir daha durup düşünürüm dinlediğim kişi ha, Öyle başlamış. Saray inanın bin odalı değil. Kaç odalı olduğunu bilmiyorum. 450 bin metrekarelik büyüklüğü var demiş. Demek ki büyüklük sabit. Odalar değiştirilebilir. Odalar bir tarık, ee, Diyerek pek çok açıklaması var. Ee, onu da vermiş olalım. Herkesin içi rahat olsun. Bin odalı değilmiş efendim. Evet arkadaşlar içimize su serpmiş oldu. O zaman biraz reklam hemen ardından Modern Sabahlar'a devam. Hadi bakalım. Modern Sabahlar... Kodlar sabahlar. sabahlar. Koydular kahveleri, sohbete başladılar. Bunlar gelmezler şarkıları dayacaklar diye düşünen dinleyicilerimize maalesef diyoruz. Maalesef diyoruz. Kusura bakmayın. Kahvemizi koyduk ama programla ilgili konuştuk. Ne yapacağımızı, esprilerimizi hazırladık. Şöyle müjdeliyim size. Oktay'ın 4, benim 4 esprim, 4'e esprisi, bir Aslında taklit. Sen sen kısmına gerek yok çünkü sen altı espri bulmuştun. Hı -hı. Yani bir tanesi e e espri olmadığı anlaşıldı ya o yüzden. Ha 5. O zaman gerçi bir tanesi de eskiden yapılan espri olduğu için eledin değil mi? Hı hı. Ama yani, onun yerine de taklit koydum. Güzel. 4 artı 1 ile mi devam 4 ediyoruz? 4 artı de devam edeceğim. Ben yani de 4 artı 4 artı 4 ile devam edeceğim. Bugün saat 10'a kadar hedefim bu. Valla bravo Oktay. Çok teşekkür ederim. Ee, aman şaka yaptığınız yere dikkat edin diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve kimseciklere söz vermeyin diyoruz. 1 diye ben burada çantayı koyayım. <gülüyor> Amerika'da havaalanında, Miami Havaalanı'nda 22 Ekim'de adamın biri Doktor Manuel Alvarado, Alvarado, Alvarado. Evet, Alvarado. söyleyebilirim. Alvarado. Manuel Alvarado parantezinde 60. Doktor, havaalanı görevlisinin çantanızda ne var efendim diye sorulmasına C4 tipi patlayıcı var deyince Hemen sen apar topar adamı almışlar. Acaba onu. yalnız mı yaptı bu espriyi? Şimdi orada güvenlik görevlisi mesela kadında ona böyle bir hoşluk olsun diye mi? Yoksa 6-7 kişi bu doktor ya. Mesela şeye gidiyorlar bunlar. Kongre tipi bir, Kongreti bir, bir şey. Arkada doktor arkadaşlar. Bomba var. <gülüyor> diye gülerken götürdülerse çok sevindim. Valla büyük ihtimalle bir yani bu yalnız başına yapılacak şey değil. Evet birilerine yani, bir, <gülüyor> bomba dedim. <gülüyor> Birilerine bir şok olsun diye hemen bomba imha ekipleri çağrılmış öncelikle. Ondan sonra çantaya çantaya bakılmış falan filan. Orada şaka yaptım demiştir herhalde değil mi? O arada bomba imha ekiplerini çağırırken. Al herhalde demiştir ama Amerika bu konuda biraz hassas biliyorsun. Yani vize başvurumuzda terörist aktivite için mi gidiyorsunuz? Çünkü o saflığı yakalayacaklarını düşünüyorlar. Evet birkaç kuleye havaya uçur. Ha! diye aynı şekilde yakaladılar. Vallahi kendi kendine söyleyince e ve Ekim daha doğrusu Kasım, evet Ekim sonunda olmuş bu olay. O zamandan beri devam ediyordu şey. E, mahkemesi. O, mahkemesi. 200 bin TL para cezası verilmiş kendisine. Ve e, serbest e, yargılanmasına karar verilmiş. Yani tutmamışlar ama 200 bin lirayı ne zaman alabiliriz diye. Şaka da komik değilmiş şimdi düşününce. Şaka da değil. Bu espri de değil. Ya o bir yaşın verdiği gevşeme herhalde. Sinir bence yani çünkü o kadar sen şeysin o zaman kendin bak işte çantanın da ne var diye soru, sorulur mu bana de demiş olabilir belki de yani orada kuyruk vardı bu adam saatlerce bekledi 50 tane çantası var ve ona rağmen birisi çantanın da bomba var dedi, dedi. Luke Skywalker'a <gülüyor> cümleyi kurdu diyorsun ama, ama orada C4 falan deyince şey oluyor işte hmm. yani bomba var dese belki şaka diye şey olur, şey olur da C4 falan gibi ayrıntı verince C4'te bir patlayıcı var demiş bir de ya C4 tipi patlayıcı. Patlayıcı. Ama onu güzel muçambaya sardım ben sızmaz. Burada bir tane fotoğrafı var Alvarado'nun. Nasıl üzgün. Nasıl üzgün. Maalesef hava alanları, uçak içleri şaka kaldırmayacak yerlere dönüştü yani. Uçak içleri kaldırır canım. Yok canım kalktıktan sonra da şu anda bende C4 var he he de O şaka... indiriyorlar bilmem ne oluyor falan şakaydı diye. Bu zaten şaka sana. değil de. E, bu da şaka değil aynısı. Aynı <gülüyor> işte yani o cümleden dolayı şaka değil yani. Uçak, uçak işleri çok gerkenler göre... çok bir havalardalar ya. yani Hap. tamam evet uçuyorsun insanoğlunun binlerce yıllık hayalini gerçekleştiriyorsun da bu kadar abartılacak bir şey de yok yani Şey mi? kontroller açısından mı diyorsun her şeyle hava azını başka bir dünya hissi yaratıyor yani ne bileyim artık böyle kabullenelim ya 21. yüzyıldayız bu kadar da abartılacak bir şey değil uçuyor olmamız bütün kurallar değişik bir şeyler değişik en ufak bir şeyde ne oluyor mesela uçuş iptal oluyor, otobüslerde falan öyle bir şey yok. Yok tabi can. Ama yani uçağın da şeyi o işte ge. Yani bir kere roketledi mi uçak? Her herkes roketliyor ya. Yani o da tehlikeli yani. Vallahi Otobüs, otobüsle, otobüsle... otobüsten daha tehlikeli zannetmiyorum ya. İşte niye tehlikeli değil bu kadar yani, ince inceleyip sık dokudukları için Yere çarpana değil. kadar otobüsle aynı düşündüğün zaman kutunun içindesin. Tabi gidiş yolu aynı ama sonuç tabi takım değişiklikler olabilir. Bence artık hava yolları e, tüm hava kurumu kendine şey yapsın. Türk, Türk hava kurumu versin. değil tüm hava kurumu. Hemen kimsecikler söz Evet. Ee, onun dışında Japonya'da Nara Üniversitesi var biliyorsun. Nara Nara Nara. Nara Üniversitesi'nden bir araştırma geldi. Bilim insanları durmuyor. Hep İngiltere hep İngiltere mi? Hayır. Japon bilim insanları da araştırma yaptı. Ee, sevmediğim müziklere maruz kalmak kişiyi cimrileştiriyormuş. Yani istemediğim bir tipte müzik dinlersen ee, ne oluyor? Böyle bir şeye geçiyorsun. Aman param cebimde kalsın. Aman şunun tamamını ben yiyeyim, bunun tamamını ben içeyim, şunu ben kullanayım falan filan gibi paylaşma duygusundan Bizi esnaf olarak ilgilendiriyor herhalde ama. mi? Dükkanda müşterinin sevmediği çalarsan adam mesela bir şeyler yiyecek, içecek. Onun yere ben bir çay alıyorum. Direkt tutuyorsun abi. Direkt daha doğrusu tutuyor. Yani cebinde tutuyor parasını. Tabii çay alayım. Çayı. Burada çay içerim, evde yerim falan diyor. Evde fasulye var. Hem de istediğim şey dinlerim falan diyor. Ya da mesela yeteri kadar e, sevmediğim müziği çalarsan, <gülüyor> mesela aç geldi adam, Hı -hı. eve gidiyor, yemeğini yiyor tekrar geliyor. Tekrar geliyor. E, oturdun. Yok ben de bilmiyorum. Bir, bir garip hallenmeler oldu bende. Eve gideyim, yemeğimi yiyeyim diyen kalkan. O mağazalarda şey da böyle. Cüp cüp cüp müzik çalıyor ondan sonra da Ne bir gömlek alasın geliyor ne bir çorap Sevdikleri müzikleri dinlerse insanlarda da e, Aynı zamanda Saça, saçıyor saçıyor ve Cömertleşiyorlarmış yani o bir Galiba sadece cömertleşmek değil de Böyle bir çene düşmesi falan da oluyor Olabilir ya sevdiği müzikte İnsana gelen şeyle Ne denir ona bir enerji geliyorsa Herhalde bu sevdiği şey var müzikte. ya Güzel bir şarkıyı arkadaşlarına dinletmeye çalışıyorsun ya Aynı his yani bir adam senin yerine daha çok kişiye dinletiyor gibi böyle bir gevşeme oluyor şey olur YouTube videosunu izletmek gibi ben Acaba ondan mı yaptılar video. ya hafta sonu bir küçük partiye katıldım ben çok ayrıntı vermek istemiyorum gerçekten tahmin edersin ee, orada benim katılamadığım parti sen katılamadığın parti orada yani böyle tam faaliyelı dostluğunuzu iyice pekiştirdiniz parti mi? yok hayır ben şey vermek istemiyorum ee, bir tane kişi böyle tam dışarıdaydık böyle tam dağılma e, aşamasında Herkes birbirine veda ediyor falan. Işıklar kapatıldı. Özel bir parti yerinde yapılıyor ya bu parti. Hı hı. Ee, böyle ışıklar kapatıldı falan hiç ses yok. Bir müzik sesi geliyor. Cık. Allah Allah nereden geliyor bu müzik sesi falan filan? Ondan sonra <gülüyor> ben böyle kafa mı kaldırıyorum yukarıya, aşağıya bir şeyleri, Tavanlara bakıyorum? Kapalı devre acaba müzik sistemi mi var? Sızdırma mı oluyor bu çünkü müzik falan da kapattık. Her şeyi kapattık yani. Tam çıkacağız artık. Kapı kilitlenecek. Çıkacağız. Anahtar da bizde. Falan. Ondan sonra bir baktım yanımdaki bir başka davetli olan bir kişinin paltosunun cebindeki cep telefonundan müzik geliyor. Bu kişi daha önce de bu oturduğumuz yani tatlı bir şeyler dinleyelim diye masaya telefonu koyup klip açmış bir kişi mi? Onun yakın arkadaşlarından oluyor. Arkadaş, o değil. Arkadaş grubunun özelliği. Müzik müzik dinliyor. Yani bir de paltosunun cebinde. Mesela ne bileyim bir motorda gidiyor olsa veya masaya, masaya koymuş olsa masaya koymuş olsa müzik olsa herkes oturuyorsa bir de ayaktayız artık Herkes öpüşecek, sarılacak, vedalaşacak Bütülecek, yani. Evet. Ama cebinde böyle tatlı tatlı ne olduğu da anlaşılmıyor. Hani böyle uyursun, tam böyle uyurken kulağına bir müzik gelir ya bir yerden. Çok garip bir örnek mi verdim bilmiyorum. Evet. Ben çünkü çocukken, <gülüyor> öyle uykusuna yatarken sürekli... Bir yerden müzik mi geliyor? Radyo, radyo bir açık olurdu. Ege. Senin zaten Türk sanat Müzikisi bilgin oradan. Beraber ve solo şarkılar, efendim neler neler, bütün şarkılar. Öğleden sonra kuşağında onlar çalardı... Öyle bir hava... Acaba dedim nasıl bir şey oluyor? Kimse de bunu şey yapmadı. Abi senin telefonda müzik çalıyor falan da demedi. Demek ki yeni neslin öyle bir şeyi var. Valla bizim dükkanda da dışarıda sigara içmeye çıkanlar telefonlarından müzik çalıyorlar bazen. Hadi canım. Ben bir kere şey diyeceğim. Hanımefendi aynısını çaldık içeride. Neyi içeride dinlemiyorsunuz. Sadece şey mi? Bir şarkı falan dinletmiyor değil mi yanındaki? Bu şarkıyı çok seviyorum diye açıyor dinliyor. Ha böyle bayağı ortama müzik olsun diyor. Tabii canım Sezen Aksu dinleyenleri zamanında görmüştüm. Hadi tamam o oh. biz içeride çalmıyoruz, onlar dışarıda adam canı Sezen Aksu çekmiş diyecek bir şey yok. O zaman müşteri müziğini kendisi getirir. Kendisi getirecek. Yapmış diyebilir miyiz? İçeride kulaklıkla oturan adam da gördüm ben. Hadi canım. Tabii tek özelliği bu değil. gelsin de. Sormadım mı ya ben olsam kesinlikle. E, Sevdiği şey dinliyor işte adam. Efendim buyurun beraber eğer çok Kimseye... seviyorsanız beraber dinleyelim buyurun deseydim Kimseye baskısı yok. Herkes benim dinlediğimi dinleyecek ki. Ben insanlar içinde olmak istiyorum. Sevdiğim şarkıları dinlemek istiyorum. Yani Hayır bende ama... bir merak olurdu yani valla ne yalan söyleyeyim. Ne yani, dinliyorsun abi? Ne dinliyorsunuz diye. Buyurun beraber dinleyelim. Eğer çok güzel bir şeyse bizde de varsa hep beraber herkesin neşvelensin diye. Ya da buyurun siz çalın isterseniz bir 15-20 dakikalığına siz çalın buyurun falan. Falanlık takan adama benim saygım çok büyük. Ya çok, Çünkü, saygı duyulacak bir şey zaten yani de merak şey, yok olmadı mı Şeyden sende. saygımı merakımı bastırdım saygımdan. Ha, işte o adam olsun. dünyadan bir soyutlu almak istemiş. Sen gidip şimdi, abi ne dinliyorsun? Şarjı yemiyor mu falan diye bu gidilmez yani yazık. Böyle kafanı iyice yaklaştırıp ne dinlediğini şey yap, duymaya mı? benim otobüslerdeki belediye otobüslerindeki en büyük hobimdir. Yani mesela bir otobüste körükte duruyor. Evet. Diye sesler Yalnız geliyor tamam ben yapacaktım. Hangi taklidi? Yani 4-4 espri dedik. Sen 4 espri otobüs taklidi yaptın. Daha doğrusu otobüsün körüklü kısmının nesilini taklidi yaptım. Otobüste körüklü kısımda kulakçıkla müzik dinleyen adamın kulağından gelen ses taklidi evet. yaptım. Evet. Drop step mi dinliyorum? Yok hayır o normal ritim de dört dörtlük bir şarkı dinliyor ama Hı -hı. sen öyle duyamıyorsun. Tabii çünkü öyle otobüsün gürültüsü Hı. var şeyi var. Onun için ne yapman lazım? Yanaşman lazım o adamı. Ne yapman lazım? Kafanı o adamın kafasının yanına böyle yamacına doğru götürmen lazım. Hızlı geçerek de dinleyemiyorsun. Doppler etkisi çünkü. Yok olmaz. <gülüyor> Doppler'den zaten şarkılar şey oluyor. O yüzden benim en büyük şeyim ya. Yol çok çabuk geçiyor. Hangi şarkı dinliyor? Hangi şarkı şarkıyı diyor, şey yaptıkça... Sen de keşke gidip şey yapsaydın yani. Ben hangi şarkıyı dinlediğini bize. o kadar merak etmiyorum. Merak etmedin mi? Hatta böyle ben Not tipine bakarak bu ya. adam kesin şunu dinliyordur falan diyorum bazen. Esas ben konuşmaları dinlemeyi seviyorum biliyorsun. Tipe göre ne dinlediğini şey yapıyor musun? Yani hiç tutturduğumda çözebiliyor musun? Hayal ediyorum bunu dinliyordur şunu dinliyordur falan diye ama tutturuyor biliyorum bilmiyorum yani tutturduğumu tutturamadım mı? Mu. Gidip de çünkü şey yapıyor. Efendim ben sizin tipinize bakıp sizin Murat Boz dinlediğinizi düşündüm. Bir bakabilir miyim? Demedim hiç. Masaları dinliyor musun? Masaları. Ee... Vallahi Nerede? ben dün çok çok net bir şey şahit oldum ya. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Balkon var ya bizim? Evet. Balkonda balkona çıktım. Portakal suyumu yudumlayayım diye. Aha. Portakal suyumu yudumlarken tam köşe tarafta, balkonun köşe tarafında bir tane beyefendi duruyordu. Çok iyi giyimli bir bey desek yanlış olması evet. herhalde. Şöyle kulaklıkla telefonla konuşuyor. Hı hı. Kendisi bir yandan oda portakal suyu içiyor. Bir yandan da bir şeylerden yudumluyor. Şöyle dedi telefondakine. O zaman sen bana kalasları gönder dedi. Hop dedim. <gülüyor> Kalasların uzunluğu ne kadar olabilirmiş Okta? <gülüyor> Hop dedim telefon konuşmasının bitmesini bekledim. Ondan sonra 3-3,5 üç, üç metre olabilir. Dedim sen ondan? Balkondan <gülüyor> sevgilerle diyecektim. Sonra başka bir telefon geldi. Hiç susmadı. Yani o hakikaten kalaslardan bahsediyordu ya. Nasıl bir şey olduysa artık kalas deyince, sanat deyince aklımıza kalas geliyor. <gülüyor> İsterseniz bir reklam arası verelim Oktay Bey ne dersiniz? Buyurun durduğumuz ama kadar. doğrudan reklama geçmek yerine şöyle bir arada tatlı şarkı deneyelim de sabah sabah herkesin neşesi yerine gelsin. Modern sabahlar. Modern sabahlar odan sabahlar. Lekanoğlu'la başladık moder sabahların yeni saatine hepinize bir kez daha günaydın sevgili sağol severler. 9.07 saatimiz gazetelerle hizmetinizdeyiz. Buyursunlar efendim. Yurt dışından gelen misafirlerimiz, konuklarımız var. Gene mi? Ülkemize tabi. yani bir var. Putin gitti var. mi? Putin gitti herhalde. Putin, Putin, Putin, Putin buralardı galiba. ne geldi galiba ya? ya? Çarşambaya gider diyorduk da. Pazartesi bugün Çarşamba herhalde bugün dönecek. Bence dün döndü o ya hiç. Döndü mü? Putin'le haber var mıydı? O zaman lütfen varınca bir haber verebilirse çok seviniriz. Vallahi evet seviniriz. arkada kalıyor. Ama Norveç'ten ekip geldi. O çok konuşulmadı. Ee, Norveç'ten... E... Ekip değil, Norveç'ten ekip deyince aklıma nedense Eurovision geliyor benim. Niye? Niye? Norveç ekibi. Beyaz Joe'a katılacak. Hıh. Vallahi beyaz şovda katılabilirler. Çünkü dün balık pazarına gitmişler. Norveç ekibi. Norveç ekibi. Ne ekibi bu? Şu ekibi deniz ürünlerini tanıtmak ve ziyaretlerde bulunmak ekibi. Aa somonlu sevdirecekler bize. Vallahi İstanbul'a gelmişler. Ne yapacakları herhalde kendi dosyalarında. Gizli. Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilileriyle bak bakanlığa bak. Bakanlığa bak hakikaten. Sonra niye ülkede balık yenmiyor? E, Norveç'te bakanlığı var. Mesela... Ülkede balık var mı? Yok herhalde Tarım Bakanlığı'na bağlıdır değil mi balıkçılık? Bizde mi? Aha. Bilmiyorum. Şev Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı biliyorum ben. En ironik bakanlık diye. <gülüyor> yani onun gibi. Norveç'te de bak. <gülüyor> Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı varmış. Yani ülkeye göre bakanlık isimleri değişebilir efendim demişler. Yani şimdi ticaret sanayi tamam birbirine yakın da balığı birisi kapmak için uğraşmış mı? Turizm ve Balıkçılık Bakanlığı da olabilir yani Norveç'te. E, abi kişi başı yıllık 22 kilogram balık tüketilen bir ülkede balıkçılığında bir bakanlığının olması, olması lazım yani. yani. Sırf Balıkçılık Bakanlığı olsa yeridir yani. <gülüyor> Valla kalabalık da bir ekip gelmiş anladığım kadarıyla. Bakanlık yetkilileriyle sektör temsilcileri... Ee, çıkmışlar beraber Bir de kim var ee, Dilek Hanım var ee, mı? Ha yo Dilek Hanım da şey Bu arada Norveç'teki bakanlı, bakan yardımcısı Dilek Ayhan Ondan sonra ve daha pek çok e, Norveçli ismi var burada Onlar böyle bir heyet olarak gelmişler Önce Kapı'ya gitmişler Balıkçılık ve meze bakanlığı olsaydı sadece o güzel olurdu bak. <gülüyor> ya da Biz direkt... balık almayalım sırf mezelerle duyuyoruz zaten. Ya da meze değil direkt bir meze üzerine oynanabilir mesela. Doğru. Mesela Haydarlı bakalım. Mesela ne kadar. Tarator. Taratorculuk mesela. Kum İstanbul Balik, balık balık halini gezmişler ilk başta. Balık dedim bir ara. Evet Onu... çünkü İngilizce gazetede balık <gülüyor> Ali gezmişler. Ondan sonra ha ne kadar güzel ne kadar güzel diyerek böyle bir balıklara bakmışlar falan filan. Sonra ee, şeye gitmişler. Neredeymişler bunu? Hmm, somon balıklarını incelemişler falan filan. Ondan sonra balık ekmek yemişler. Ve ekmeği balığın içine koymak fikrinden çok etkilenmiş Norveçliler. Balık ekmek. Daha hiç akıllarına gelmemiş <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yemekten yiyorlarmış balığı. 22 kilo Ekmeksiz abi ekmek... doyuyoruz de demiş. Ekmeğin içine koysan 22 kilo yemen herhalde. Yemen tabi canım. 22 kilo balık yiyen adam ekmekle baya bak 40 kilo da ekmek yiyecek o zaman. Bak Norveç kraliyet ailesi şefi e, Daniel Bey de gelmiş Daniel Madsen. Balık ekmeği çok beğendim ilk kez görüyorum ve muhteşem bir fikir ekmeği balığın içine koymak demiş ve özellikle ikinci, ikinci defa ekmeği balığın içine koymak diyorsun. Opry. Dinleyicilerim şey olacak. Ekmeği balığın içine. Doğru tabi. Ama doğru. ikinci defa diyorsun. Yoksa bir sıkıntın mı var? Konuşmak ister misin? Ama yok Norveç'te öyle bakar abi. Şimdi sana bana. Çünkü orada balık ucuz. Ekmek pahalı. Tabi. Yok Aa, orada her şey pahalı da. Her şey pahalı. Orada balık daha çok. Doğru. Ne ne çoksa onun arasına koyuyorsun. Tabii, sana bana ekmeğin içine gibi geliyor ama mesela balığın içine geliyor. İsveç'te tahtalığın arasına koyuyor. Çünkü adam. iki <Gülüyor> cenneti. Özür dilerim ee, Balık ekmeği çok beğendim demiş Bu fikir demiş süper demiş Ve demiş ülkeniz çok ucuz demiş Biraz zam yapın diye mi gidiyorsun? <gülüyor> yani bu civardaki ülkeler arasında Valla burada fotoğraflar var Hapur hubur yemişler yani Ege Bu Norveçler başka ne yiyor? Balık dışında mı? <gülüyor> ha, şey somon dışında Somon dışında uskumruları falan da var Galiba hamsi de ye bunlar İspanyollar yok çok yiyor Hamsi yani Türkiye yani işte. dünya hamsi tüketiminde zannedersin bu kadar hamsi ile ilgili esprimiz var, şakamız var, türkümüz var ama hamsi tüketiminde o kadar iyi değilmişiz biz. Hadi ya. Vallahi. İspanyol'a hiç beklemediğim bazı ülkeler daha şey ya. Norveç bile olabilir yani. Hemen bakıyorum ya. Ben hiç zannetmiyorum ya şeyde Norveç'te hamsi olduğunu Ege. Ya orada tüketmiyor. Adam bizde de somon yok da alıyorsun dışarıdan. Bunlar balık hastası. Bir yerden sonra fanteziye kaymışlardır. Norveç'te Norveç 2018 mi acaba bilmiyorum bir şeyler yani bizim dışımızda bazı ülkeler hamsiyi tıkır tıkır götürüyor burdan da yani e, sadece Karadenizleri ben ayırıyorum biraz Türkiye'nin geri kalanının da üstüne düşüyor yani bu bütün hamsi sorumluluğunu Karadenizlerin üstüne yıkmayalım ben mesela az tüketiyorum hamsiyi biraz arttıracağım ülke ortalamasında şey yapmak için vallahi çok güzel fikir bu arada hamsi e ee, şeye özgü bir balıkmış ya. Daha doğrusu kıyı şeridinde daha çok yeniyormuş. Kenardan geliyormuş. Kenar, yani mesela çok, Ankara'da evet, tabii. Niye öyle? Ankara'da da mesela çok balık tüketim fazla ama hamsi Ankara'da düşükmüş tüketim olarak. Öyle mi? Evet. 10 kilo ya 10-10 Yapması ya, da zekli. gelmiyor mu acaba? Az mı geliyor ki? Diyor geliyordur bol bol da yapması biraz şey yolu. Şimdi bir tane mesela çuprayı fıt fıt fıt koy fırına koy tavaya bir hamsi de Hamsi'de 50 tane hamsiyle aynı şekilde uğraşman lazım. Çok doğru bak mesela New York'a gitmiş en son hamsi ülkemizden. Türkiye'den gitmiş Hı -hı. hamsi. Nerede bulacaklar New York'ta zaten. Yani başka ülkeden de ihraç edebilirlerdi oradan diyorum. İthal <gülüyor> edebilirler. Tamam yani bir yerlerden gidiyor sonuç olarak Gider, New York'a. Yani tabii. New York'ta sevmişim hamsi. Hastası Bahçeli olmuş. Istemiş. Hastası olmuş ya. Sadece e, hamsi değil daha pek çok şeyi ama demiş önce hamsi demiş. Burada bir restorancının açıklamaları var. Şimdi ben çok da. güzel bir hikaye dinledim. Ne dinledin abi? Biz e, Türkiye'de tek zamanında niye viskiyi dışarıdan alıyoruz? Viskimizi kendimiz yapsak ya demiş. Ondan sonra. Tamam. E, Kim bu, dedi diye sormayacağım. Evet. İşte bir ne bileyim kaçlı yıllarda oluyor tam bilmiyorum hikayeyi de. Yapıyorlar işte e, Türk biskisi üstüne çalışılıyor. Ondan sonra İskoçya'dan şey getiriyorlar bu tadım uzmanlarından falan filan. Hmm. Nasıl bak yani bizim biskimizi beğenecek mi diye. Tamam. Adam içiyor şey diyor gerçekten güzel bir içkiymiş. Ne bu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim bu hikayeyi. Ama beğenmiş değil mi iç Beğenmiş içki. ama yani bisküvi olarak içmemiş herhalde şerbet tipi mi? Mesela kola yaptığını düşünüyorsun adam içiyor. Çok güzelmiş ya bu böyle... Hafif hafif bir şey. Çok özür dilerim de o adam beni niye getirdiniz buraya diye sormamış mı hiç? Yani hep varsa yoksa gezme, gezme mi adamın Sana bir işi? sürprizimiz olacak demişler. Bir şaka yaptık demişler. Yani ben sana bir şey söyleyeceğim Ege. Hamsi Rollo mi araştırıyorsun Hamsi'ye bakıyorum da yok yani böyle bir bulamadım ya. İspanya'da mı nerede Portekiz'de mi? Her şeyi bilen dinleyicilerimiz şimdi yazar ya bize. Lütfen yazsınlar. Aa gelmiş bile valla İspanyollar ben... yiyormuş evet İspanyol... tutsanım yazmış bak ya Türklerden çok yeme. yani onlar <gülüyor> yiyodur yemiyodur değil Türklerden daha çok yerler var mesela Ceren Hanım demiş ki Türkmenistan'da at ve halı bakanlıkları var misal demiş mesela nasıl bizde çevre ve şehircilik bakanlığı var doğru at ve orada da at ve halı bakanlığı varmış ee... mesela nolun düştü bakanlığa <gülüyor> gidiyorsun. <gülüyor> Yaz Bey de demiş ki Norveç civarında balıkların boyu 3-3.5 metre olabildiği için ekmeğin içine koymak yerine ekmeği balığın içine koyuyorlardı diyerek çok mantıklı ve e, bu cümleyin etimolojik açıklamasını yapmış. Oktay Demirci Apolojist Teşekkür de Oktay söylemiştir. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim sağ olun. Aynı e, dinleyicimiz Yaz Bey Putin'in boyu 3-3.5 metre olabildiği için dün gitti demiş. Ne kadar İşlevsel bir cümleymiş ya. <gülüyor> Her şeye koyabiliyorsun. Ama yani cümle yanlış da değil. Yani dün gitmiş işte. Gitmiş evet. Putin dün gitmiş. Norveç'te e ekmek balın içine konuyor. Efendim başınızı atmayalım efendim. O zaman şu şarkıyı bir baştan dinleyelim. Deneyim White Stripes'le devam ediyoruz sevgili sanat severler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor <Gülüyor> sevgili severler Oktay Demirci ile birlikteyiz bugün. Keyifler olsun Oktay bir kez daha. Keyifler olsun. Hepimize keyifler olsun ve keyifli olsun diyoruz. Bak bu da. Burada çok güzel bir incelik var. Bunun bir altını çizelim. Ee, keyifler olsun ayrı. Keyifli olsun ayrı. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Keyifli olsun çünkü şey yok. Yani keyifler olsun da keyif diliyorsun ama... Keyifli olsun da ne yapacağınız Sizin inisiyatifinize bırakılmış <gülüyor> <gülüyor> Gün içerisinde ne yapılabileceği Sizin inisiyatifinize bırakılmış Teşekkür Çok keyifli <gülüyor> Tuğba Hanım demiş ki İtalya'da e, Ben şu program dışında başka hiçbir yerde keyifli lafını kullanmıyorum ya. ya Zaten bu keyifler Keyif ötesi falan Hep şey olsun diye keyif lafı azalsın diye yapıyordum da Hiç kullanmayı denedin mi? Çünkü normal hayatta tutan bir şey benim anladığım kadarıyla. Ben de kullanmıyorum ama kullananlar çok rahat iletişim kurabiliyor birbirleriyle. Teifle dilimizdeki 35 bin kelimeyi bir anda böyle bir tarafa atıp sadece bu kelimeyle idare edeceğim, her şeyi bunla açıklayacağım demek gibi geliyor bana. Öyle kullanılıyor zaten. Yani şey gibi. Mesela bazı kelimeler de. Bir kere kullandıktan sonra cehennemin kapıları açılıyor ve doğru. o kelime seni sarıyor ya. Mesela bunlardan bir tanesi de aynen. Aynen doğru. Başka bir şey konuşmaya gerek kalmıyor çünkü. <gülüyor> aynen. Kelimeden tasarruf <gülüyor> edeyim aynen diyeyim. Dün ben kapıyı kapatır mısın dedin? Aynen dedi. <gülüyor> Bizim dükkanındaki <gülüyor> arkadaşlarımız <gülüyor> bir tanesi. O yüzden yani aynen kelimesi gibi e, keyifli kelimesi de ya da keyif ötesi kelimesi de Vücudu, bedeni ve kelime hazneni saran bir şey. Ama sektörel bazı şeyler var. Ne Etkiler demek Etkiler var. Yani ayneni belli sektörde, hizmet sektöründe kullananların ayneni kullanması çok mantıklı. Ne demek anlamadım. Örnek... Mesela şimdi bu karasların boyu 3-3.5 metre olabilir. Aynen diyeceksin ona mecburen. Bülent mi diyecek onu karşılığa? Kimse de Bülent, konuşuyor konuşuyordu. Marangoz da diyebilir. Sevgili arkadaşım Bülent He, diyor. Bülent. İşte Bülent aynen diyebilir. Sonra işte kalas kestirecek bir adam. Karşı taraftaki 3-3,5 metre olabilir diyorsa 3-3,5 metre olsun değil mi abi falan demek yerine aynen diyecek. Ama mesela bizim işimizde bizden birisi aynenci olsaydı program yürür müydü yani? <gülüyor> Bak, radyosunu açan üç adamın haberi, bir de aynen o çok bulaşıcı kelime ya. <gülüyor> bulaşıcı da böyle bir, Yani bir dönem sonra sırf aynen ne bitebilirdi program? Birimize şey olsaydı programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler aynen, çünkü aynen artık, sevgili dinleyiciler, <gülüyor> dinleyici, dinleyen hiç kimseye kalmadı aynen aynen ee, ne diyorsun Fahir? Eee ana programımız bitirler. Aynen. Aynen öyle oldu diye biterdi. İyi ki değilmiş diyeceğim ama şu anda ona döndük galiba şu anda program. Dönderdiler. Dönderdiler resmen. Ee, ama döndürmeyle döndürme arasında da bir fark var galiba değil mi? Ben nedense hep şöyle düşünüyorum. Bir şeyi döndürürken böyle elinle yapıyorsun. Döndürürken kalçadan da destek alıyorsun gibi. Bir zihnim öyle yerleşti o. Yeteri kadar kuvvetliysen kalçadan destek Almazsın. Ben de döndürmeyle dönderme Arasında şöyle bir şey e, Fark var diye düşünüyorum. Mesela döndürmek... Yeterince kuvvetliysen döndürürsün mü Diyorsun? Kuvvetsizsen döndürürsen Hayır işte. Yeterince ha. kuvvetliysen Kalçadan destek almazsın. Ama Döndürmeyle dönderme arasındaki fark bana göre <gülüyor> Bana göre Yani <gülüyor> bu benim yorumum e, Tamamen boyutla ilgili Bir şey. Mesela kalemi Çevirdin. Onu döndürme döndürmek, deniyor. Tamam. Ama mesela bir insanı çevirdim. Çevirdim. Ona dönderme deniyor. E tamam benimki de aynı Me neredeyse. Ama işte sen kalça diye bir şey soktun abi. Kalça. Şöyle düşün. Biraz değil. boyutları değiştiriyorum. Tamam. Küçük sehpayı döndürürsün. Tamam. Mesela kalas. Hayır. 3-3.5 metre boyunda bir kalas onu döndürürsün. Onu döndürürsün. Tamam. Döndürürsün işte. O zaman büyüklükle ilgili. orada değilmiş. işte büyük olduğu için kalçadan destek alıyorsun. Ama sen herkesi kendin gibi düşünüyorsun. İki yine öyle nice adamlar var. Mesela İsmail Saray. Ben İsmail Saray <gülüyor> bir, bir kalçadan destek almadan döndürüyorsa o zaten onun adı döndürmedir. Ve sana şey der. Sen kalasları döndürüyor musun? Ben döndürüyorum ben. Ha işte bak bu yine şey oldu. Netleşti şu anda. Sen kalçadan destek alınmadığı zaman boyuttan boyut fark etmez diyorsun. döndürme dur diyorsun Tabii yani. Tabi kuvvetin ee, Boyutunun yani, önemi yok diyorsun Tabi tabii İşte ben de tam tersini. Söylüyorum. Sen kalemi de kalçadan destek alarak döndürüyorsan. Döndermeye mi giriyor? Döndermeye girer ama sana da şey derim. Yuh kardeşim, kalemi de mi döndüremiyorsun? Yok abi, değil değil. Tamamen mesela atı çevirdim mesela. Atı böyle ayaklı duran bir at düşün. Ben onu aldın mesela. Diye sırt üstü şey. koydun. Sakin bir at olduğunu <gülüyor> düşün. boyu ne kadar olabilir? 3-3.5 metre. Evet. Ee, sakin bir at düşün. Tamam. Onu atı çevirdin. Ne yaptın? Atı ne yapmış oldun? Döndermiş oldun. Döndermiş Ondan oldun. Ama ben onu kalçadan güç almadan yapılabileceğine inanmıyorum. Peki mesela 2 kişi olarak düşün. Sen kalçadan güç almayı şey diye mi? Böyle <gülüyor> ittirme olarak mı düşünüyorsun? Sen psikolojik bir güç olarak Hadi yapabilirsin. Hadi sadece... Atı çevirebilirsin beni kullanmadan dediğini Sadece kol gücü değil diyorum. Yani sadece kol gücünü... Sadece kol gücüyle yaptığın şeyi döndürmek Diğer tarafta işte bacaklardan böyle sırttan boyundan falan güç olarak yaptığın şeylere de döndürmektedir Yok abi değil Aç bakalım Kesinlikle katılmıyorum ee, Tamamen boyut ve ağırlıkla ilgili Mesela iki Türkiye kişi kurumuna gitsek bunu anlatamayız şimdi İki kişi düşün Döndürmek sen, bir şey yok derler kapatalım Sen iki Kapatın kişi mı? diye düşün tamam. tamam mı? İkimiz mesela bir atın yanındayız ben at devam edeceğim müsaade edersen. Ben sana hemen şunu baştan söyleyeyim. Evet. İki kişilik yapılan bütün döndürme işlemleri döndermedir. Ne zaman böyle bir istisna konulduğu hiç haberimiz yok. <gülüyor> Çünkü, Öyle bir şey yok. Neden? Çünkü tek başına yapamadığından. E kalçanı kullanma, kullandırmayacağım ben sana ama. Şimdi bak onu söyleyeceğim. İki kişiyiz biz. Tek kişinin döndürebileceği 2 O çikolatadan, çikolatadan yemişiz. Tamam. İki kişi döndüreceğiz atı tamam mı? Evet. Ege geç Hangi abi kafat. Hey, sen kaçırdım ama. O bir reklamda var böyle iki kişi yapıyorlar. He tamam. Eee sen Sen kafa tarafına geçiyorsun. Ben kuyruk tarafına geçiyorum. Evet. Sakin bir at olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Tamam. Abi şuna bir lütfen çevirelim falan diyorum ben. Tamam Sen ne alakası var falan. Çevirmek yani. mi diyorum ben? Evet. <gülüyor> Orada bir şey oluyor. Ya diyorum sen anlamıyorsun. Nasıl çevireyim? <gülüyor> ya diyorum işte bunu böyle sırt üstü çevireceğiz falan. Ne diyorsun falan filan? Dönderelim abi diyorum. Tamam, dönderme sonra, Ay dönderme desene diyorsun. Ondan sonra tutuyoruz. Sen bir tarafından, ben bir tarafından hafifçe usulca atı da huzursuz etmeden sakin bir at olduğunu herhalde daha önce söylemiştim. Çeviriyoruz ve sırt üstü koyuyoruz atı. Bunun adı dönderme mi oluyor? Adı, ve ne kalça kullanıldı ne bir şey kullanıldı bak. Ben böyle bir şeyden sonra sana şunu derdim. Ee, ben bu atı tek başıma döndüremezdim. Sayende çok rahat döndürdüm. Kalçayı kullanmadığım için. Şey. Mesela tamam anladım ben senin örneğini. Hı hı. Mesela bizim Fahir geldi. Evet. Kaade dedi. Niye siz ikiniz uğraşıyorsunuz dedi? At biz konuşurken tekrar silisin geriye şey tamam, yaptı. Döndüm. Ayakları üzerine kalktı. Zaten tamam öyle kalmaz zaten. Evet. evet. <gülüyor> sonra ne yapıyorsunuz dedi? Birbirinizi dedi. Kırdığınıza değer mi dedi? Tuttu. İki elini kullan. Fahir'in güçlü olduğunu biliyoruz. Tamam. Hiç kalçasını falan kullanmadan atın. Kontrufile denilen yelmeği tuttu. Yerlerinden tuttu. Bonfileye de böyle baş parmaklarını bastı. Tamam. Hop dedi. Kendi oyunuyla alta kalan bir güreşçi misali alttan çekileceğim. Alt çekildi ve at sürtüstü. At sürtüstü kaldı ve işte bu at böyle döndürülür dedi. Ben işte sen orada... Düzeltir misin orada fahiri. <gülüyor> ben şahsen düzeltemem. Ben yani, yani orada baka bakarım şeyine. Neyine? Sana şey derim. Döndürdüm diyor ama aslında döndürdü derim. Kime diyeceğim bunu? Sana derim. Fahir duymasın. Hemen, ben hemen söylerim faire. Çünkü beni de döndür. <gülüyor> ee, evet. Dilde böyle incelikler var. Şöyle... Yani şey yapmazsan, bu inceliklere e, özen göstermezsen ne diyeceksin? Atı çok keyifli yaptı. Hemen oraya keyifli kelimesi kullanacaksın çünkü. Damla Hanım demiş ki mesela at uyuyor mu? Ayık mı bu sırada? Fark Hatta eder mi etimolojik sadece, olarak demiş. Sadece sakin olduğunu belirttin de. At sakin, e, uyu, uyumuyor. Hayır at e, özel eğitimli bir at. Ya. Ama damlayan demiş ki çünkü uyurken uyanıkken ağırlık farklı demiş. Ha doğru ya. Uyurken hatta daha... yok uyanık bizim atımız ama uyurken daha ağırız değil mi? Uyurken evet. Külçe... Aslında uyurken külçe aslında ağır değil de e, nasıl değil taşıma taşımak kolaylı. Kendini salma. Evet. Ee, bu arada döndürmenin tanımını da yaz şöyle yapmış. İki kişinin birbiri vasıtasıyla cismi sabit hızla başarısız döndürme girişimine döndürme denebilir. Başarısızlığı mı koymuş orada? Ha, bak bambaşka bir şey söylemiş o. Aslında ee, sana şey biraz destek. Niye? Sana lafı sokmuş yani. Destekli de değil de. Destek. <gülüyor> <gülüyor> Laf <Lafını> sokmuş <gülüyor> ben benim... anlamadım Ege. E, lafı sokmuş. <gülüyor> Çünkü bel kullanmadıkları için evet dönme işleme gerçekleşmiyor. İyi de beyan oldu döndermiyor. Bel ya da kullanmadım ki. Evet sana biraz az sokmuş. Bir ben geldi. başarısızlıktan onu anladım. Bel kullanmadıkları için başarısız. Bence bu Yaz Bey'in bu yorumu yine İsmail Saray'a yaradı. aldı. <gülüyor> ee, Yaz Hanım da şöyle demiş: Keyiflinin etimolojisi İstanbul sosyetesinden geliyor benim dikkat ettiğim. Mesela bir örnek vermiş: Keyifli bir pre drink almaz mıyız? Pre drink'in boyu üç üç buçuk metre olabilir. Olabilir demiş. Afiyet olsun diyoruz keyifli ve pre-drink alan e, herkese. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Tesis Modern Sabahlar devam ediyor. Ray Charles radyosu idan, Change My Heartlar. Buyursunlar efendim ne espriler ne şakalar geldi arkanıza. Espriler şark. şakalar. Bir yere kadar bugün bütün esprileri şakaları Yavuz Bingöl yapmış. Ee, onu, Hayır, da... Onu, onu, onu, <gülüyor> onu da Onu okudun arada? Onu okudum. Onu da. Ee, söyleyelim ama esas bugün çok daha önemli bir gün. Ne bugün? 3 Aralık e, Dünya Engelliler Günü. Hı hı. Bununla ilgili e, ne kadar konuşulur, ne olur ve neler yapılır onu bilmiyorum ama e, Türkiye'de kaç tane engelli var aşağı yukarı? Tahmini var mı? Günlük hayata katılamadıkları için şehirlerimiz onlara uygun değil. Ee, ben yani sana net şey Yaşayanlar dediğim, biliyor hakikaten dinleyicilerimiz şöyle bir engellilerin nelerle karşılaştıklarını bir ufak bir rahatsızlık yaşadıklarında görüyorlar ne bileyim bir tekerlekli sandalyeyle bu şehirde yaşamak nedir ee, tekerlikli sandalyeyi bilmeden bebek arabası gezdirenler belki az çok anlıyorlardır evet. tekerlekli sandalyeyle e, şehirde dolaşmanın ne olduğunu başına gelmeden insanlar anlamıyor hakikaten de. Aslında biraz dikkatli yürürsen bile o anlaşılıyor kaldırımlarda. Tabii. Ee, ama Türkiye nüfusu şöyle de bir somut gerçek var ortada. Türkiye nüfusunun %12,29'u ki bu da 9 milyon yaklaşık 9 milyona tekabül eder e, engelli. 10 Türkiye'den. kişiden biri desek aslında az bile söylemiş oluyoruz. Hani ee, daha on, net onun bir üstünde. şey. Ama sokaktaki 10 kişiden biri değil çünkü Hayata katılmaları önünde çok büyük engeller var. O büyük engellerde aslında kaldırım yükseklikleri gibi şeyler. Yani e, sadece kaldırım yükseklikleri, toplu taşıma araçlarının işte engellere uygun olması, e, işte sinirizasyon sistemleri falanlar filanlar bunlar değil. Esas e, dertleri şu anda engellerin esas dert, daha doğrusu bu konuda. E, resmi törenlerde merhamet, merhamet objesi olarak yer almaktan çok sıkıldık demişler ve e, bu da aslında ayrımcılık yani tam anlamıyla ayrımcılık. Bu e, öteki galiba o işte otobüsler, yollar, bilmem neler falanlar filanlar bunlar onun sonucu. Sonuç bir ee, de bir şey var okla yani resmi törenlerde merhamet objesi olmak ayrımcılığın da en hafif göründüğü yer olabilir. Onlar çok rahatsız hissediyorlarsa elbette engellilerin hissettiğini şey kabul edeceğiz de daha bence ağrı senin ne işin var gibi bir düşünce var ortalama insanın kafasında ve bunu söyler ki ya adam zaten yürüyemiyor senin ne işin var sokak senin ne işin var burada bir otobüse binme anında ne bileyim diğer yolculara bir dakika kaybettiriyorsa senin ne işin var sokaklarda şey yapıyorsun daha yürüyemeyen adamsın bu senin ne işin var düşüncesi o kadar aslında ayrımcılığın daniskası ki bununla savaşması gerekiyor. Engellilerin aslında herkesin bununla savaşması gerekiyor ki engelliler de rahat yaşasınlar hayatlarını. Süleyman Akbulut'un açıklamalarına şöyle bakıyorum ya, da. şu anda Twitter'da yoğun bir kampanya var işte. Evet. E, eğitim hakkıyla ilgili engelli çocuklar başka çocuklarla bir arada okumasın diyen veliler var. Var mı bunu açık canım, açık söylüyor. canım açık açık söylüyor ve bunu söylerken de Ayrımcılık yaptığının işte e, zulüm yaptığının farkında ya engelli çocukla benim çocuğum niye aynı sınıfta deme cesaretim oluyor hani bunun aklından geçmesi bile bir insanın korkunç ama dile getirmesi apayrı bir şey. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut e, bu konuda bugün açıklamalar yapmış. İşte bu engelli okullarının olmasını bile e, aslında tartışmaya açmış e, Süleyman Akbulut. Onun yani bizim hiç istemediğimiz bir şey bu. Bu tam da ayrımcılığı evet, tetikleyen e, bir şey. Birleşmiş Milletler Engeller Haklar, Hakları Sözleşmesi ve anayasada Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşme bu. Ve anayasada zaten eşit. Ee, ama uygulamada tamamıyla aşağıdayız ötekiyiz ve lütuf bulanınız e, demiş e, mesela bir de örnek vermiş e, ne demiş vatandaşların e, büyük bir çoğunluğu acıma ve merhabet etme ekseninden bakıyor bu ayrımcı bir bakış engelli ayrımcılığı diğer ayrımcılıklara göre daha az görülür halde demiş mesela ev kiralamak istiyorsunuz Aha. ev vermezler çünkü en iyi ihtimalle sakatla uğraşmayacağım falan değil e, bu, bunun Kirasını bugün yarın nasıl ödersin? Ödeyemezsin. Ben bunu çıkartamam. Herkes beni eleştirir ee, falan diye böyle bir. Sen bunu ödeyemezsin. Sen başka bir e, ev tut diyerek ha, sanki bu... böyle iyi niyet çerçevesinde. Anladım. Ama şey aslında... iyi niyet aslında daha, daha sert bir kötü tabii, niyetin evet. iyi niyet kılıfında gösterilmesi tabii, gibi tabii, bir şey. Tam, tam bir ayrımcılık gibi ee, Akbolut'u söylediği vurguladığı şeyler arasında. Ee, engelli parkı işte ne bileyim e, engeller okulu e, bunlar diyor yanlış uygulamalar diyor ayrı ayrı e, yerler yani gettoları oluşturmak yanlış diyor. Uzaktan çocukta. baktığında e, daha doğrusu çok düşünmeden derinlemesine düşünmeden evet tamam engelliler gitsinler daha rahat şartlarda orada işte merdivende zorlanmadan yaşıyorsun şey falan gibi bir bakış ama yani engellilerin gözünden baktığın anda başka bir dertten muhasabeyiz. Yani hayattan soyutlamanın bir adımı. Hem de okul yıllarında başlıyor. Böyle olunca da. Ondan sonra sokakta göremiyoruz. Dizilerde falan da göremiyoruz. Hiç engelli Yok. karakter var mı herhangi bir Yok. dizide? Yok. Sokakta da baksan 10 milyon engelli var bu ülkede demezsin. Sokakta Demek şöyle diyorsun. bir herkes, Çünkü herkes içeride. Herkes eve hapsolmuş durumda. Evet, aynen öyle. Süleyman Akbulut bir de şeyi vurgulamış. Onu da son olarak söyleyeyim. Tuat başkanının. Ee, hak temelli dernekler çok az bunların sayılarının artması lazım demiş. Hak temelli dediğimiz. Yani işte bu hani bağış toplayan işte ha, şey yapan dernekler var, değil. Ama, ama aslında herkesin hakkı yasal olduğu, mücadelede bulunan. aynen öyle eşit olduğuna dair e, fikri anlatan bu fikri e, savunan ve politikaları belirleyen en azından politika belirleyicilere e, liderlik eden fikirsel anlamda daha fazla olması e, gerektiğini söylemiş. Evet yani o ihmal edilen bir şey. Bu Sivil toplum kuruluşlarından bahsediyor yani olması gerekiyor. Sanki yazık deniliyor sadece. Bugüne evet, kadar yapılan şey tabii. yazık. Evet. Aslında yazık olan şey uğradıkları ayrımcılık. Yoksa işte ne bileyim yürüme engeli, görme engeli falan yüzünden yaşadıkları zorluklara değil. Bu engeller yüzünden uğradıkları ayrımcılığa yazık dememiz lazım. Kendimize de yazık dememiz lazım. Ayrımcılığı yapan da biziz çünkü. Toplum Salaklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı son olarak da şeyi söylemiş bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne olur demiş bugün gözlerine bağladıkları bezle görme engelli olup yürümeye çalışan yollara rampa koymayıp hediye dağıtan belediye başkanlarını görmek istemiyoruz. Lütfen bunları yapmasınlar demiş belediye başkanları işte valiler, kaymakamlar falan filan devletin e, aktörleri e, ni görmek istemiyoruz. Artık bu şekilde yaklaşılmasın diye de son bir temennisi var. Bu sabah saatlerinde bu de böyle bir şey olma bu E tabii canım ya, gözlerini tabii bağlayıp işte şimdi neler yaşadığını hep birlikte göreceğiz falan filan diye bunları bunları geçelim artık demiş. E, bir kere daha bizde 3 Aralık'ta. Çünkü 1 Aralık'ı kaçırdık. Öge, nasıl kaçırdık? Biz dünya AIDS günü yani pazartesi günüydü. Hiç konuşmalık olmadı. Evet, Lafa da aldık. Valla lafan aldık. Eskiden bir söyleşiye davet ederlerdi bize. Onda en son bir şey mi, bir hata mı yaptık, bir şey mi yaptık? Onu da çağırmıyorlar artık. Bir Aralık Dünya Eğit Artifite Günü. Artifite oluyor mu olmuyor mu? Ondan da haberdar diyelim de. Valla engelliler gününü atlamamış olmak. Evet. Bizim konuda üstümüze düşeni de yaparız. Yani medyaya da iş düşüyor. Ee, gündeme de getirelim. Böyle sadece. Yani bu mesele işte bugün seni daha sonra aklına takıldı. Bizi merhamet objesi olarak görmesinler diye evet. hakikaten derdimiz bu olsun. Biz de bundan sonra böyle bakmıyorum. Esas merhamet değil. Esas mücadelesini vereceğimiz şey uğradıkları ayrımcılık konusunda sesimizi evet. çıkarmak. Onların seslerinin duyulmasına yardımcı olmak olsun. Çok teşekkürler Oktay Bey. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Bugün yalnız bırakmadınız beni yayında. Bakalım. Yarın ne yapacağım programı? Enayi gibi gelecek misin yarın gelen? Gelirim herhalde ya. Ben mesela ya. bugün geldim diye belki yatarım yarın. Ben bu yarın gelirim herhalde. Planlı bir enayilik benim en çok hoşuma giden şey. Yazık Fahir de mesaj atmış. Ben o zaman senin için üzüldüm ya. Sen... Dün kötü, attığın mesaj mı? Kötü olursan gelemeyecekse Oktay'ı ara. Çünkü sen enayisin ya. Mosmor olmayayım ben yayına yani gel. sonra. Gelme gelir mi Oktay seni şey yapma. Oh, gelse de gelmese de. Şimdi rahatladım. Ama belki de bir sürpriz yaparım sana dikkat Oo, et. Oo sevgili dinleyiciler. <gülüyor> maymunun gözü açıldı diyorlar. <gülüyor> Yarın sabah yeniden buluşma dileğiyle. Hoşça mükemmel, Her... Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora Pepperjam. Gerçek İtalyan pizzası pepper Jam gurme pizzada yenir. Pepper Jam gurme pizza Taros alışveriş merkezinde. Buona pettito a tutti. Mua.